Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar. 94.9 Açık Radyoda yeni bir liberede beraberiz. İstekle kıramadık konumuzu yeniledik, yükledik tekrar yükledik programa. Cüneyt Bolak bizimle. Hoş geldin. Merhaba, reload. <gülüyor> Evet volkan var ben varım. Merhaba. Ee, tabii Cüneyt önceki programı hatırlayanlar için söyleyelim Cüneyt'le tabii ki müzik konuşacağız ama Cüneyt'i daha iyi bilenler için söyleyelim hip hop konuşmayacağız. Evet. evet dinleyiciler açısından. Çok da. daha geriye futbolu ilk sevdiğim <gülüyor> <yıl> zamanlara <gülüyor> döneceğiz ve o zamanlardaki başka bir tutkum olan heavy metal. Ve hard rock da diyebilirim. Genel olarak da rock diyerek genelleştirebileceğimiz... Onları konuşmayacağız ama yani. Onları konuşmayacağız. Ah, futbol... Futbolla... <gülüyor> Şimdi futbol dinleyicilerimizi şok etmeyi evet, Futbolcularla e, bu metalciler arasındaki bazı bağlantılar... Metal evet. müzik arasındaki bazı bağlantılar üzerine konuşacağız. Yani müzik ve futbola doyabileceğimiz bir program... Program ve programlar... ...hani puan ve puanlar alacağız gibi... <gülüyor> ...program ve programlar alacağız Cüneyt'ten... Evet. Ee, ...bu program önümüzdeki haftada... ...devam edecek. Evet, ee, ikinci programımız bu hatta işte birkaç... ...hafta önce Cüneyt'i almıştık... ...hatta hatırlayanlar varsa böyle bir... ...programa geç kalma sıkıntısı gibi... ...bir sıkıntı da olmuştu ama... Ama aynısını tekrar verir kendisinin... Evet. ...ne kadar evet, devamlı hassas olduğunu... <gülüyor> ...devamlı bir insan olduğunu bize hatırlattı. Evet, evet e, şimdi... Cüneyt yani muhabbete bir detayla girmeden ama köşemize en, en başta yapalım. Evet Eduardo yani res, Galeano yu. resmen üstadı evet, atlıyorduk. Evet. Üstadı <gülüyor> atlamadan olmaz. Kendisi affetsin zaten bulunduğu yer itibarıyla affetmezse duyulmaz sakat. Evet, Eduardo Galeano köşemiz var. Önce dinleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can Yayınları Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Zizinho'nun golü 50 Dünya Kupası'ydı. Yugoslavya'ya karşı oynanan maçta Brezilyalı forvet Zizinho bir golü iki kez atmak zorunda kaldı. Bu futbolcu nizami olarak güzel bir gol atmıştı ama hakem haksızlık yaparak bu golü iptal etti. O da adım adım golü aynen tekrar etti. Zizinho ceza sahasına aynı yerden girdi. Daha önce de yapmış olduğu gibi sol taraftan kaçarak aynı incelikle Yugoslav savunma oyuncusunu çalımladı ve topu aynı köşeden ağlara yolladı. Dönen topa hiddetle birkaç kez daha vurdu. Hakem Zizinho'nun bu golü 10 kere daha tekrar edebileceğini anlamıştı ve golü kabul etmek zorunda kaldı. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can Yayınları Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal Evet Eduardo Galeano'dan sonra beraber tekrar Cüneyt Bolak'la bak senden önce Eduardo Galeano şimdi sıra sende ona göre. Evet nerede kalmıştık? Daha kalmadık bir yerde henüz başlıyorduk. Evet yani sen tam başlıyordum dedik, sen dedin. E, evet son futbol dedik ama. Futbol tabii ki dedik. Zaten Peki bu yüzden o zaman hemen beraber. bir pas atıyorum. E, ben nerede sen yaşlardayız ama ben senin o metalle tanıştığın yaşlarla nedense... ...arkadaşlarım tanışırken Kadıköndal Sesinde... ...ben bir şekilde tanışmayı... ...sürekli reddetmiş bir adam oldum. Gidip de çok da böyle... ...rak üzerine bir tez yazmıştım falan da yok ama... biraz uzak kaldım ama... ...bir taraftan da bu metal... ...taraftarlarının hani tırnak içinde... E, ...tanık oldum yani... O ruh haline, o heyecanı, o enerjiye. E bir taraftan o sıralarda biz de bir futbol taraftarlığı böyle. Hele şimdi Kadık Yon okuyorsun. Desin, dolayısıyla onu da böyle mecburen çok sert yaşaman lazım. Çok heyecanlı yaşaman lazım. Çünkü Fenerland orası bir taraftan. Şimdi bu böyle bir benzerlik var mı yoksa yani e, sallıyor, sallıyor muyuz? Yok tabii ki var. Ee, aynı şekilde sen nasıl işte Fenerbahçelerin arasında bir Galatasaraylı olarak yalnızsan. <gülüyor> e, ben ve işte benim dava arkadaşlarım da. Ee, ...aynı şekilde e, ucuz, uyduruk müzik dinleyen tırnak içinde söylüyorum. Ya da işte müziği hayatlarının Kolay tüketebilen, tüketilebilen... Evet, kalbine onunla. koymayan. Yani ben Hı -hı. ortaokulda dinlediğim bir albüm şu anda hala aynı keyifle dinleyebiliyorum. Ama hani o insanların çoğunun evinde muhtemelen e, bir müzik e, seti diyeyim... gene o yıllara gönderme yaparak bir Hı -hı. radyo bile olduğundan emin değilim. Birazcık e, gönül... ...le ilgili bir mevzu ve benim gönlümde bu e, rock n roll'dan sonra bu metal dünyasını çok... Rock n roll'dan e, sonra mı? Ortaokulda metal ile tanıştıysan ilkokulda mı rock'n'roll diyorsunuz? E, i̇lkokul öncesine dayanıyor aslında. Anaokulundan. okulundan. Yani adam rock kek Bizim bir plak dükkanımız vardı o yüzden biraz ha, tamam, seni, tamam. E, her şey daha erken başladı. E, şöyle bir durum var mesela metal e, taraftarlığı ve e, metal head deniyor buna aslında... ...ve taraf, futbol taraftarları arasında... ...bir bağlılık illaki var. Ee, koşulsuz, şartsız... ...onun takipçisi olma... Ee, ...takımı için... ...ya da işte metalcilikte de... ...sevdiği gruplar için... ...kendinden illaki bir şeyler verme... ...enerji verme, işte kafa sallama... ...çılgınlar gibi bağırma... ...futbol taraftarları gibi. Takım ee, nerede maç yapıyorsa deplasmana gitmek gitme. gibi... Evet, ...konser neredeyse, konserler neredeyse... neredeyse oraya gitme. Onun dışında işte... Ee, ...onun grubunu, sevdiğin grubun formasını giyme... ...CD'sini, kasetini, pinağını alma... Dövmesini, dövmesini yaptırma. Dövmesini yaptırma. Hani bu olaylar e, burada da var. İşte, e, bir tane de yok Anladım kadarıyla. Birkaç tane kuruldu. Evet, birazcık aslında futboldan farkı öyle bir durum. Sen hani e, kalkıp işte bir West Ham e, grubunu destek, e, şey, takımını destekleyen birisi... ...aynı zamanda dersine de gönül verdim demez ama... E, ...kalkıp işte Iron Maiden grubu... ...destek olmak için ilk zamanlarında daha çok... Şöyle, ...Megadet tişörtüyle... E, ...konsere çıkabilir. E, taraftarların, işte fanların... ...birden fazla grubu... ...desteklemesi tabii ki... E, ...mümkün olabilir. Ve... ...ortak buluştukları alanlar da var. Bunlar da stadyumlar. E, yani futbol fanları... ...stadyumları maçtan sonra... ...terk ediyorlar. Hafta içinde orada... ...bir metal Festivali olabiliyor. Mesela İnönü'de... Ee, ...son konser... Ee, ...geçen programda da bahsetmiştik... ...Iron Maiden konseriydi... Ve ...Iron Maiden konserinin bitmesiyle beraber... ...İnön'ün eski stadı... E, ...eski hali sona erdi... ...böyle bir durum oldu... Ee, ...gürültüden hoşlanmak... ...beraber şarkı söylemekten hoşlanmak... ...bağırmak, bireden hoşlanmak... Peki rakip e, gruplarla... Öyle ...işte bir, rakip yok gibi... Heh, ...rakip orada. aslında biraz daha gruplardan çok... ...rakip müzikler olabilir... İşte hani e, sevmediğin beğenmediğin ki bu işte ergenliğin coşkusuyla o dönemin popüler olan pop müziği işte şimdilerde atıyorum bu R&B ise o zamanlar işte Madonna 80'lerde işte 70'lerde gerçi metal yok ama başka başka. E... Ama metal içinde böyle bir rakipleşme durumu yok. yani pek, sen pek Sen ya. merav hocasın işim olmaz Yani değil. hani bazı e, bazı gruplarla ilgili olabilir bu durum. Şaibeler olan. Şaibeler olabilir. Bir de böyle e, Türkiye'de özellikle bu olaylar biraz daha geç gelişti. İşte punkçılar işte metalcilerle anlaşamaz abi sen git punkçısın gibi bir takım durumlar. Metallica ile Megadeth arasında işte geçmişlerindeki husumetten kaynaklanan, Megadeth'i kuran ve işte gitaristi ve vokalisti ve her şeyi olan Dave Mustaine Metallica'dan çok e, trajik bir şekilde e, kovulmuş bir insandır gözyaşları içinde. Hmm. Plak anlaşması yapmak için Ta Batı, ...batı yakasından, doğu yakasına ...New York'a büyük bir araba yolculuğu... ...yaptıktan sonra arabada... E, ...uyurken e, otogara... ...bırakılmalı filan bir macerası... E, ...filan vardır yani. Hani seni istemiyoruz abi grupta kusura bakma. Fenaymış. Demeli. Böyle şey. Yani bu, ama bunun dışında genelde... Sö ...Metal'de bir unite... E, ...teması... ...vardır yani. Sözleşme uzatılmıyor... ...haber verilmiyor yani. Şey vardı ya... ...Fahri Tatan'dı galiba Beşiktaş'ta... ...yaz kampı başlamadan önce... O dönem futbol paketleri vardı, SMS geliyordu haberler, transferler. Şöyle bir açıklaması vardı. Takımdan gönderildiğimi cep telefonuma gelen spor paketinin mesajıyla öğrendim. Bu da öyle bir şey olmuş. Uyurken otogara bırakılıyor. Ya, ot Sen ya, uyurken bırakılıyor. Ve da işte, o uya uyandırılıyor ve durum anlatılıyor. Hadi falan. geldik diye koyulur. Yani, yani. <gülüyor> evet çok korkunç bir macera ama hani bu bunlar böyle ekstrem örnekler zaten hani bu tür durumlardan çok dediğim gibi bağlılık gruplarda da yani zaten metacıysen ee, grubun varsa da metalcisin grup dinliyorsan da metalcisin konsere gidiyorsan işte o zehri almışsan bünyene, once'a metalci, twice'a metalci forever metalcisin yani kültürel olarak böyle bayağı ...ortak yönleri okudular. İşte onu evet. on, on evet. tamam. Dolayısıyla yani bir yata geçiş e, sample olarak değerlendirebiliriz. Yani bayağı bir futbol taraftarı kimliği anlatmış oldun aslında. Evet, ve mesela e, geçenlerde, geçenlerde dedim aslında birkaç senesi oldu. 2013'te Jürgen Klopp, Dortmund'dan e, sevdiğimiz bir hoca ki kendisi de heavy metal art rock fanı olmasıyla da biliniyor. Ee, ...bir dönem bunlar Şampiyonlar Ligi'nde... ...üst üste Arsenal aynı gruplara düştüler ve... E, ...düştükleri... ...2013 yılında... ...Arsenal'i deplasmanda... ...Dortmund 2-1 galip gelerek... E, ...yenmişti ve... ...Vestphalen'deki e, Rövanş maçı öncesinde... ...Arsen Wenger çok e, güzel bir hoca, iyi bir hoca... ...takımını da... ...orkestra gibi yönetiyor... E, ...ama bu orkestrada çok fazla ses yok... ...benim takımımsa... ...bunun tam tersi heavy metal gibi... ...bağırıyor, çamurlar içinde güreşiyor ve e, o işte ziller, gitarlar falan biz böyleyiz biraz diyor. Yani ne olursa olsun ileriye, daha ileriye hızlı bir çılgın tren gibi ilerliyoruz ve bu maçı da alacağız gene diyordu. Öyle olmadı. İki bir <gülüyor> Dortmund kazanmıştı Londra'da. Dortmund'un stadında da Arsenal 1-0 kazandı. Ama bir taraftan da kulübün dediği Dortmund'u biz çok sefer izledik. Evet. Aynen o şekilde de izledik. Kulübün bu, yani bu maçın skoruna göre Klop'un e, hatalı olduğunu çıkartamayız zaten. Tabii ki. Ve kulüp metalci mi şimdi? birçokları biliyor hmm. dedin ama evet, muhtemelen ben... birçok insan bilmiyor. Bilmiyorum, ben, bilmiyorum. ben de bir e, yazı gördüm bununla alakalı. Günümüzün Led Zeppelin'i diye benzetme Vay. yapmışlar. Bilmiyorum artık. Kulübün bu açıklamasından sonra Dortmund'a için Futbol takım için tabii, günümüzün ledsi. <gülüyor> öyle Yani, yani iyi tarafları var ledsi. Ama tabii böyle tabii benzetmeyi hani... yapan da işte BBC falan gibi öyle çok sağlam bir kaynak değil bir işte. Günümüz futbol sitelerinden yabancı Outside of the Boot isimli bir Anladım site. Anladım da şimdi yani bir BBC yapsa ne olur Yani bir müzik grubu, Yani bir hani böyle bir takıma benzetiyorsun yo, yani. Yok yok şunu demek istiyorum. Yani böyle bir Imagination bir, olur? İyi bir referans hani bir müzik grubuyla futbol grubu oturmuş işte buna benziyorlar falan gibi bir şey değil. Daha tamamen duygusal Hı, bir benzetme yani mesela. Ama bir benzetme. Yani Led Zeppelin benim çok sevdiğim gruplardan bir tanesi ama Led Zeppelin ile ilgili e, yani Dortmund'a benzetmek istemem. Çünkü Led Zeppelin'in yaptığı şarkılardan birçoğu e, ...Amerikalı e, blues müzisyenlerinin... E, ...siyahi blues müzi müzisyenlerinin... ...yaptığı, kaydettiği ya da anonim olan eserlerin üzerine... ...kendi isimlerini koyarak... E, ...yeniden düzenledikleri bir sürü şarkı var. Yani hani blues zaten hani... ...anonim bir şey de denebilir ama hani... ...o insanlara da bir şapka çıkarılabilir. Ve onun dışında bu insanlar hani... Ee, normal hayatlarını baya maddi zorluklar Tabii içinde canım. geçirirken Led Zeppelin giderek dünyanın en zengin gruplarından biri oldu. Ve ilk uçak alan rock grubu, kendi uçağına ilk sahip olan rock grubu haline dönüştü. Futboldan uzaklaşıyoruz. O yüzden evet, evet, evet. E, Led Zeppelin konusunu bir kenara bırakalım. E, Almanya'nın e, yani Dortmund'un bu en son sohbetimizde İngiltere aldığı zafere e, bir selam çakan bir şarkı... E, ...paylaşmak istiyorum ilk önce. Bu e, Halloween grubunun ki kendisi de... ...Hamburglu bir grup. Halloween. Evet. Sankbali tutuyor olaydı. E, muhtemelen. Çünkü bu arkadaşlar bayağı solcu e, insanlar. Ve şarkı sözlerinde de... işte ...bazı fantastik temaların... ...konuların dışında... E, ...her zaman insan hakları... E, ...işte sosyalizm gibi... ...konulara e, değinen... ...bunları... E, ...savunan... Peki futbola değiniyor mu hiç? Futbolla pek bir alakalı yok açıkçası. Okay, tamam. Sadece hani bunun bağlantısı şey oldu yani. İngiltere'de bunların 1988'deki kayıtları uh, Live in the UK uh, kayıtlarından bir tane. How Many Tears uh, diye bir şarkıyı çalacağız. O da şarkıda mesela bir dörtlüğünde şöyle diyor bütün şarkı. Bu mevzilerle ilgili olmasına rağmen sadece onu okuyacağım. Stand up for our human rights, push back this paste of hate. ''Raise your voice, pass on the light, unite, it's not too late.'' şeklinde. Kaç dedin? 88. 88. Tam Madenci Gravy'nin biraz sonrasına denk geliyor. Evet. Yani 3-4 yıl sonrasına denk geliyor. Evet. Thatcher dönemi tabii. Evet. İngiltere için karanlık yıllar. ''How Many Tears?'' Halloween'in şarkısı İngiltere'den bir canlı konser kaydı. ''This is a song from Wallets Jericho.'' Well that's one this one is called how many chains Dikey odayız. 99.9'da Cüneyt Bolak'ta konuşmaya devam ediyoruz. Yügen ee, Club'un metal sevgisinden girdik. Ee... Yine Almanya'dan bir grupla çıktı. Halloween, evet. Halloween Tears isimli parçayı söyledi. İngiltere'deki bir konser kaydında. Evet. Oldukça politik bir şarkıyı dinlemiş olduk. Radyolarını yeni açanlar için özellikle heavy metal sevenler için bu bir futbol programı konuyu durup, durup futbola bağlayacağız haberiniz <gülüyor> olsun. Ama siz yine de her hafta bu saatte heavy metal varmış deyip açabilirsiniz açık radyo hiç sorun değil. Ne peki. <gülüyor> E şimdi Elalim'in hocası evin metal işine girmiş ama bizim yerel e, kültürümüzde, müzik kültürümüzde bir değer tabii yani. Ama yerel futbolcularımız e, veya futbol hocalarımızın bu bizdeki değerlerle ilişkisi konusunda senin e, güzel çalışmaların varmış. İstersen ee, onları oldu. Yani şöyle bir bilgi var. En korkunçlarından öyle bir hardcore bir örnekle başlayayım. E, Türkiye futbol tarihindeki işte uluslararası başarılardaki zirve noktası... UEFA kupasının Galatasaray tarafından kazanılması. Mayıs peki, 2000. Evet. Her Mayıs 2000 geldiğinde <gülüyor> televizyon ekranlarında <gülüyor> izlediğiniz Bir hadi zaman. oğlum papayes kursası duyulur. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki Fatih Terim Kopenhag'a giderken futbolcularını hangi şarkılarla motive ediyordu? Ee, ne olabilir sence? Belki yani en madem heavy metalden başladık Menova falan mı yani? Yok e pek bir yani keşke onun yerli versiyonları olabilse ama... O zaman düşüreyim. Michael Jackson Madonna gibi falan diyeceğim. Yerli bir isim alayım. Yaylı. He heyecanlı. Heyecanlı. Ee, çelik... <gülüyor> Ateşteyim ateşteyle mesela çökeyim. Evet, bitirdim sizi. <gülüyor> Menavur'un çok kullandığı temalardan bir tanesi. Çelik mi? Çelik tabii ki hani kılıç <gülüyor> bizim üzerine. Çelik ha, bizim çelik değil. Menavur kullansın o detayı <gülüyor> menavur tarihindeki yani çöküş noktası olabilirdi. Ama anladığım kadarıyla bilemedim. Evet, şey olabilir yani. İzel Çelik Ercan geldi. Allah'ım bitmesin bu Sonunda kupa olsun ama adam... gibi. Peki. Mahsun Kırmızıgül'ün o dönem şarkıları vardı yani Galiba Kırmızı... biraz zorladıkça iyice batıyoruz ama başka Bakalım ne olabilir. kadar batabiliriz. Hı, tek es bir aşkların, e, yarım kalmış sayfaların... E, <gülüyor> sevip de kavuşamayanların. Sevip de kavuşamayanların, liselilerin peşinde olanların e, favori <gülüyor> şarkıcısı Cengiz Kurtoğlu e, otobüste en çok dinlenen CD'lerden birisiymiş. Yani hani ne olmuş gidiyorsun, kar beyazı, küllenen aşk, sevmek kimsen kimsin, yalancı bahar, liselim gibi hani şarkılar ki hani fanlarının en çok sevdiği şarkıları yani bunun... Yüzlerce e, örneğini de verebiliriz ve Cengiz Coşkuner ilgili hiçbir itirazım da yok yani kişi olarak da müzik olarak da Hayır, yeri bunlar ne mutlu olduğum bir insan dinlemekten. Bunlar senle karşılaşmaya mı gidiyorlar yoksa Kopenhag endüstri Meslek Lisesi'nin önüne mi gidiyorlar belli değil. <gülüyor> belki öyle bir şey belki de hani bir platonik bir belki aşk var. Ama, ama İskandinav olunca bizim Türklerde bir bir, bir kıkıraşma bir kaynaşma demek ki. İskandinav, ha da Kopenhag'a gidiyorlar. Tabii Kopenhag'a gidiyorlar. Arsenal da yani. oynuyorlar ama Kopenhag <gülüyor> zaten Arsenal'lerle karşılaştığında ortada ne çıktığı belli olmuş ama Ceng. Hatta yani Allah'tan Galatasaray'da Cengiz Kurt oldu dinlemeyin çünkü. O bir daha Cengiz Kurt mu Cengiz Coshgul mi? ortada? Cengiz, Cengiz Kurt oldu. Tamam. Cengiz Coshgul'unlar enstrümant, gitar. Öyle tamam. bir adam var mı? Coshgul ile Cengiz Kurt'luğun karşılaması bir şey değil miydi o? Mutant. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onunla motive motivoldukuz bak. Bir canavar yarattık. <gülüyor> Enteresan Ama bir Ama neyse yaklaşım. futbolcu e, kulaklarında başka bir şey varmış. Belki de varmış. yani. Çünkü yani Cengiz Kutoğlu ile kadar kupası finali almayı kimse bilmiyor. Ya da mi? o kadar motivelermiş ki hani yani ne, ne dinlerlerse ne dinlesin, ne koyarlarsa koysun. Hani zaten oraya kazanmaya gitmişler ve... Buldum. Bence hmm. Fatih Terim söylemiş. Kagarikaymış o. Aa, bir ben... daha buna tanık olmamak için bu şu kupayı alalım diye... Cengiz <gülüyor> Kutolu hakkında tıkırdatmış. Zaten kupayı alınca Fatih Terim de bırakıyor takımı. Evet. <gülüyor> bu yüzden zirvede bırakması da güzel oldu Bu kanka. güzel e, Kutolu e, anekdotlarından sonra bence tekrar e, daha böyle heavy metal'e Bize dönüş. <gülüyor> yani işte e, bu metal mevzuu ile ilgili hiç beklenmedik tiplerden e, futbolculardan bahsediyorum. Metalci olduklarını duyabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Çok emin olamadığım, birazcık böyle poz culuk gibi geldiğim bir örnek var mesela bizim topraklarımızda top koşturmuş en artistik platin küpeli oyunculardan Koarezma. Koarezma e, bir dönem e, şeyle kulüp malzemecisiyle çok içli dışlıydı ve e, bir röportajında da hatta e, metal boynuzları yaparak metal hareketi yaparak fotoğrafla süslenmiş bir e, haberinde Koarezmanın e, ...malzemeciye, hevimeter dinlettiği... Beşiktaş'ın malzemecisi Beşiktaş Süreyya'dan bahsediyor Evet Ve onun da karşılık olarak... ...ona Kemal Sunal filmleri izlettiği ve... düelloya e, bak. Böyle bir e, kültürel e, interaktivite <gülüyor> içinde... Hoşça vakit geçirdikten sonra Koarizma'nın herhalde kulüplere doğru yavaşça <gülüyor> katka doğru e, gittiği bir e, örnek var ama ben Koarizma'nın metalciliği ile ilgili bu haberi çok e, şey yapmıyorum e, ciddiye alamıyorum açıkçası belki dinlediği üç beş bir şey vardır ama oyun stilinden kaynaklı mı e, yani... giyim tarzı da birazcık Adam, Adam, şey veriyor sinyal veriyor hop tarzda yani Aha. hani zaten genel olarak futbolcularda e, birazcık da cebip para yani futbolcuların hepsini saymıyoruz da. hani endüstriyel futboldan ekmeğini güzelce yiyen ballı Bastasını yağlı ya. yiyen futbolcularda hani biraz daha kulüp tarzı işte rmb tarzı hani hop tarzı e, müzik bekleniyor ama hiç de beklemediğimiz e, durumlar da ortaya çıkabiliyor mesela Türkiye'ye klopta da hiç Metalipozu yok bir taraftan yani. Ama hani e, buraya gelenler arasından ben mesela Hı -hı. bir örnek vereceğim. Yohan Elmander Galatasaray'da e, şey. presiyle e, olsun, e, golleriyle olsun, o e, turist ifadesiyle olsun. Çünkü o böyle hani kafasına hop fesi koyduğun zaman eline elma <gülüyor> şeyini verdiğin zaman direkt böyle bir... Hop şu anda vermişlerdim <gülüyor> ama kesin. Nagile'ye de vermiş hadi de elmandı. <gülüyor> İlk geldiği zamanlar bulunan yapılmıştı. Sen kaçırdın bence. Tabii onun en fecisi dikkatle Schneider'i bir döner şeyinin önüne koyup Hollanda maçından önce ya onu pozu verdim. Onu, onu yani. kabul eden <gülüyor> e, futbolcuları <da> kınamak istiyorum. <gülüyor> belki de ne olduğunu farkında bile değiller. Abi döneğin öndesin ya. <gülüyor> Sıcaklık var yani nasıl farkında olmayacaksın? Şey <gülüyor> muhallebinin önünde poz vermiyorsun. Dönek bilmiyoruz belki yeşil akrının önünde vermişlerdir. Her neyse. Elmanderin metal sevgisi. Elmanderin metal sevgisi de şöyle aslında biraz şöyle bir durum var. E kuzeyli insanlar, İskandinav insanlardı. İskandinav futbolcularda ee, İskandinav e, metali diye de bir şey var. Norveç'te black metal, e, İsveç'te death metal, melodik death metal deniyor onların e, müziğine. Bu. Buldukları müziğe. Bu da işte Göteburg'taki bazı grupların. Oo Göteborg. Evet. Ki e, tam da şey yaptıkları zamanda İfake, İfake, İfake, İfake Göteborg'un Göteborg Avrupa'da hani... ...bayağı bir top koşturduğu böyle hani... UEFA şampiyonluğu var o zaman. Iki tane UEFA kupası şampiyonluğu var. Bir çeyrek final, bir yarı final görmüştü var benim şampiyonlar döneminde. Ben Gören Erikson mu vardı o dönemde de hatta takımın başında Onu öyle, bilmiyorum. Bir, Ama öyle benim, bir şey var. Benim süladenin bir kısmı işte Göteborg'da yaşadığı için... ...oradan şimdi ne hallere geldiğini bir taraftan düşünüyorum. Göteborg hatta ona Göteborg derler. Onların yani şimdiki durumlarına bakıyor ve Göteborg 80'lerde acayip bir kulüptü. Yani o dönemde de e, müzik sahnesinde... Melodik Death Metal e, denen bir şeyi kuran üç tane grup var. Bir tanesi de bunlardan In Flames diye bir grup. Bu da Elmander'in favori gruplarından bir tanesi. Bir röportajda soruyorlar işte İsveç denince akla ilk gelen müzik kabuslarından bir tanesi Appa'dır ya. İşte Appa'yı mı seversin, işte Rakseti mi seversin? Der. Yani ben hani her müzikten hoşlanıyorum deyip böyle bir küçük hareket yaptıktan sonra ama hani bana sorarsanız In Flames derim gibi bir semmi açıklaması Türkiye'deki var. Türkiye'deki grup ediyor bu. Evet Türkiye'deki, Ama Galatasaray'daki. Muhabir hiçbir şey anlamıyor. Evet yani inflamed deyince hani bir, bir şey ifade edebilecek bir grup değil gerçekten. Türkiye'de eğer heavy metal'le bu derece ilgili Bilgisi. bir insan değilse. Ee, bu dediğim gibi birazcık hani kanlarında var herhalde o soğukta o o o müzik ee, kendilerinden oluştu yani. Finlandiyalılar da, Norveçliler de, Danimarkalılar da bunun merakı oldular. son Mesela, olarak da Eurovision'da e, şeyde Lordi grubu Finlandiyalı. Evet, evet. O birazcık e, nefis böyle bir evet. sahne şovuyla, hem kostümlerle. Hem hem de alın size Eurovision bu dercesine bir Aynen. E, şeydi yani. yani tepki bu, olarak da sahne evet, evet. biraz. Yani kendi yaptıkları iş tabii ki bu ama hani zaten e, birazcık hani ne yapıyorsunuz siz der gibi <gülüyor> yani bu İskandinavlar yani. Biz hmm. diğer sefil ne yani. öyle diyorsun da İzlandalılar da o neydi adamın ismi ona uzun sürede şey Eurovision şampiyonluğu aldı. İzlanda İskandinav ülkesi olarak görmüyor musun? Nasıl ya? Görmüyorum. İyi de Norveçlerin yani Norveç'ten göçenlerin bilmem kaç yıl önce kurduğu bir şey sonuç ülke. Yani İsveç Ama Norveç, mi? Danimarka e... kardeşlik, İzlanda kardeşlik. De... <gülüyor> <gülüyor> Evet, ne dinleyeceğiz bize cümleyi? Ee, dinleyeceğimiz yere gelmeden önce ha, bir e, gene şey yapacağız da... E, İsveç'ten melodik dead metal grubu dinleyeceğiz. Ondan önce şey de söylemek istiyorum... Dark Tranquility diye bir grup var. Bu da İsveçli ve ilk e, gene bu e, kurucu gruplardan diyebileceğiniz grup. Onların dalıcusu Jay Varp e, diyor ki... ...ben kesinlikle çok iyi bir futbolcuyum, kendime güveniyorum ama bu metal müzik beni işte hani futboldan alıkoydu ve hani bu da gönül koydu. Başka bir ortam ben İsveç milli takımında ilk 11'de mutlaka oynardım diyebilecek kadar kendine güvenen bir davulcusu olan bir grup. Eee bir olan bir yagaç salaymış sonuçta İsveç'te. Şöyle bir oluyor. hazırlık maçında ikisi beraber yüreğe karşı. Yani. İkisi beraber. <gülüyor> <gülüyor> hani biz kendimizden görmedik mi Cüneyt? Yani? Evet ya yani hani ben futbolu niye bıraktım? Dört <gülüyor> <4 gülüyor> yaşında. <gülüyor> bir Finlandiyalı bir e, Rangers'ta, Hearts'ta, sonra da işte Southampton, Fulham'da, Portsmouth'ta oynayan Anti niye mi diye bir kaleci var. Bu arkadaş da hani e, hayatını e, İskandinav metaliyle geçiren insanlardan bir tanesi. E, bu gruplardan geçen sene de ülkemize gelen Amon Amart diye e, e, bir grup var. Onun bir şarkısını ee, Çalacağız şimdi The sever of the Gods ki bu arkadaşlar da aslında e, kendini biraz Danimarkalı gibi görüp Viking metal diyorlar. Nereye bu adamlar? İsveçliler ama... Ha, Danimark... göre, göre göre Danimarkalı mı gördüler <gülüyor> Viking... yani? Etiyopyalı göre, biraz uzağa gitseler anlayacağım da <gülüyor> gide gide Danimarka'ya mı gidiyor? Viking kültürüne gönül vermişler. Basçı'nın Deçin... dedesinin annesi Danimarkalıymış. Hayır ama ricdan. Viking kültürü konusunda bir sıkıntıları var galiba. Viking dediğim bir sonuçta <gülüyor> Norveç ya, değil Danimark, mi? Da, daha çok <gülüyor> daha Norveç'tir <gülüyor> yani daha yakın. İşte onlar da hani... <gülüyor> kafa karışmış abi. Evet biraz kafa karışmış. <gülüyor> death, death metal demiştin değil mi? Melodik death metal diyelim. Yani, Çalacağız ama melodik death, death metal şey olmayabilir yani. Aslında... E, İngiltere'de 80'lerin başında New Wave of British Heavy Metal diye bir dalga çıkıyor. Bu Iron Maiden'ların, Judas Priest'lerin başında olduğu melodik, armonik e, bir heavy metal türü ve de hızlı ve tempolu. Bu işte İngiltere'nin e, heavy metalini ve Florida'nın death metalini alıp birleştirip Fizu. kendilerince bir, bir şey yapıyorlar. Bu da çok e, melodik, akılda kılıcı, coşkulu Hı. ama işte e, vokal olarak da brutal. ...insanı da çok gaza getiren bir müzik türü... ...dinleyelim, beraberce görelim... Evet. Evet Cüneyt, gibi odasın. Şarkının en güzel yerlerini tabii, tam biz bu metajların coştuğu yerlerini kesiyoruz tür programlarda. Çünkü birazcık daha laflayabiliriz ve ondan sonra da evimize gittiğimizde istediğimiz kadar metaj dinleyebiliriz. Ha bir taraftan da evet bu şarkının hmm. zaten bilgiliye gidip önceden verildi. İstersen hatırlat hangi şarkı? Amon Amartan The Siver of the Gods dinlememizin sebebi de İsveçli e, güzide futbolcumuz. Yahya ee, Elmander'in Elmander e, sıkı bir melodik death metal müziği dinleyicisi olması. Yani Zlatan Ibraymović, Cengus Kurtolu dinlerken Elmander bunları dinliyormuş burada parantez olarak. E, ama Bunu yani Ibraymović çok zor yerlerden geldi. Evet. Bu evet. Ama yüzden... bir dakika şimdi radyolarını yeni açanlar yanlış anlamasın Ibraymović bunları dinlemiyor. <gülüyor> Dinliyor olabilirler. Radyolarını yine açanlar için hatırlatalım. Açık Radyo 94.9'da evet, bir programındayız. <gülüyor> ee, bu çaldığımız parçaların tamamını da dinlemek isterseniz diye libero949.blogspot.com adresindeki blog sitemizde. Hepsini yayınlayacağız birer parça. Ayrı evet, bir şekilde evet, evet. iletiyor olacağız. İsimlerini vereceğiz en azından. Meraklısı bulup dinleyebilir Uzun uzadıya diye. Şimdi bir başka hikayeye, bir başka heavy metal grubuna müziğe geçiyoruz. Daha doğrusu önce soyunma odasına gidiyoruz galiba. Evet. Yani soyunma odalarında maç demin işte nasıl Fatih Terim'den bahsettik. işte o, o takım otobüsünde dinlenen şarkılardan. Bu arada küçük bir anekdot girebilirim. E, Guardiola da Barcelona'nın başındayken takım otobüsünde... Şey çalarmış işte Coldplay falan gibi böyle hani kulağa biraz hoş gelen yeni motivasyonla ilgili e, bence e, çok pozitif olmayan şarkılar. Victor Valdez de metalci bir insan ve bununla ilgili biraz isyankarmış. Yalnız bu hocalar bu konuda... Ya yani eğer Guardiola da bunu yapmışsa Fatih Terim'i çok abanmayalım yani. Evet. Çok anlamıyorlar yani. Ya hocanın birazcık e, bu işten anlaması gerekiyor dediğin gibi. Hani biraz pragmatizme geldi. Herkesi yani bu muhtemelen bir müzik çalsın da hani ne olursa çalışırken yani arkadan gelsin ha gibi işte. Bu da biraz müzikseverlikle ilgili yoksunluktan kaynaklanan ha. bir şey herhalde. Mesela David De Gea da Manchester United'ın hani çok sevdiğimiz benim çok sevdiğim bir kaleci. E, Atletico Madrid kökenli olduğu için de ayrıca sevdiğim bir koleji. E, Kurtuğa'yı da orada geçirdiği yıllardan ötürü gene seviyorum Final Bu benim sevgilerimi bırakalım. David Degas da ekstrem metal dinleyen insanlardan. Trash metal çok seven, Slayer hayranı, e, Metallica hayranı bir insan. E, kulübe geldiğinde Gary Neville kulüpten e, ayrılmak üzere artık. Hani emekliye ayrılmak üzere ve senelerce de e, kaptanlık yaptığı için soyma odasındaki müziklerden, maç öncesi müziklerden biraz o sorumlu. Tam o giderken Petri Sevra, oh geride gitti istediğim gibi R&B, hip hop şarkılarımı koyabilirim. Peki adam ne çalmış? Victor Gunn dönem müziği mi çalmış? Yok yok. Daha çok böyle işte biraz daha İngiliz rakı Aa, fena değil canım yani. yani İngiliz popu çalmamış en azından kurtarır evet. yani İngiliz. Aslında Britpop da bazen hiç fena olmayabiliyor yani. Seksenlerdeki dönemler. Ama Gary de... Neville'da yani, biraz... yani yaşaz az değil. Belki o dönemleri hatırlıyorsun. <gülüyor> biraz yani onunla ilgili bir bilgim yok açıkçası. Ne çalıyordu soyun odasında ama Patrice'e... Allah ben artık CD'yi çalacağım derken David Degas çıkıyor. Ben ne bir şarkı koyabilir miyim ya falan Buhar koyuyor. Metallica falan. ne yapıyorsun ne yapıyorsun. Çocukcağıza hani yüklenemiyorlar. Ya bunu yapamazsın edemezsin. Kalede çünkü yani tadını Sakat. kaçırırsan hani öyle bir şey durumu da yok. Böyle bir durum için. Hoca kim? Ee, Ferguson zamanı. Ferguson, Ferguson. zamanı tabii. Ee, 2011 olması lazım. Daha Ferguson gitmemiş Evet yani. daha gitmemiş. Ee, bu demek ki hocanın birazcık daha e, bu Son olaylara... Müsemmağı göstermesi ama... Ya da sevmesi, ve bayılması, ve hastası ve olması. Ferguson'un. Herhangi bir hocam. Bunlara izin verecek Ama yani herhangi bir Olay Manchester United şeyinde soyunma odasına geçtiği için... ...ben şunu çıkartıyorum. Ferguson hiç soyunma odasına girmiyor galiba. Şarkı bitene kadar. Belki de bilmiyorum. Belki de zaten Ferguson artık... Ee... Ya da şuradan bir Braveheart soundtrack açın da havamızı <gülüyor> bulalım deyip. <gülüyor> yani Ferguson'dan daha sert bir arkadaştan bahsedeceğim. Ben şey olarak yani zaten soyadı kasap olan Terry Butcher. İngilizlerin meşhur kaptanı ki e, bir Google yaparsanız karşınıza ilk çıkacak olan fotoğraf. E, kanlı suratıyla, başında kırmızı bandanasıyla, alnında kırmızı bandana, yüzünde kanlarıyla. Alnında <gülüyor> yıldızı bege değil. <gülüyor> evet. Kırmızı bandana. Neydi? Basket... Fenerbahçeli Basri... Basri Dirimlili... Dirimlili... Ya da evet. mesela kolu kırık oynayan bizim Bülent, Bülent Kaptan'ı hatırlatabilecek bir insan... 76-93 arasında baya bir... Aa, e... Bir dakika dur sana başka bir isim hatırlatayım o zaman... Git 80'nin sonundaki Galatasaray'a... Bandajlı bir oyuncu daha var Bionic'le kaplı... Yusuf mu olabilir... Bak. Ya kaç yaşında adam bildi Cüneyt? Rambo Yusuf değil ha. miydi? O? Ben, ben, ben o gün yoktum. Elektrikler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kesikliği maçı Çünkü hani böyle can hıraş bir şekilde tabii, tabii, müdahale tabii. edecek başka bir insan yoktur Galatasaray'da ha, o dönemde. O da doğru. O da İkincisi doğru. de hani her Fenerbahçe maçında babamın lafıdır bu. Kesin kırmızı kart görür bu diye ve kesin de kırmızı kartı vardır İyi, iki maçta. Ya, Yusuf hiç... aslında çok sakin bir adam canım. Yani hele Fatih Terim döneminden sonra Fatih Terim diye kafa ata ata geziyordu mesela. <gülüyor> Neyse şimdi konumuz tabii bu Tabi bu değil. kadar böyle sert olmanın e, bir Faydası olmadığını aslında terinin de o kasaplarının o kanlar içinde olmasının bir faydasının olmadığını da biliyoruz. Yani bu adam... Babası e ama... diplomatmış. Onu öğrendik. Yani. yani muhtemelen öyle. Singapur doğumlu. Kendisi de hani bayağı bir e, 77 milli maça çıkmış. Ondan sonra Ipswich Vatnetown'da, Rangers'ta senelerce oynamış bir evet. insan bir ama... Milli... Maçlardan bir gününde esanatı. İşte yani hani ne kadar sert olursan ol karşında Maradona varsa yapabileceğim bir şey Hiç. yok. 86 Dünya Kupasında o meşhur Tanrının eli golünü atıldığı maçta ikinci gol. İpedizmeli. dünya. Goldü. Bence benim hayatımda gördüğüm bir numaralı goldu hala. Ee, i̇ki kere çalınan insan. <gülüyor> o fena oldu. oldu. Çünkü, evet bizim Çünkü e, Maradona dikine gidiyor yani evet. ikiye çalınabilmek için şunu yapmak lazım. geriye dönmek. Onu enerjiyi göstermek ve Maradona gibi dinamik bir adamdan tekrar bir çalım yemek gerekiyor. Bence orada Baçıdan iyice şeye böyle Manifatörcü'ye, tek Manifatörcü diye devam <gülüyor> edebiliriz. Butcher herhalde kafasında başka şarkılar çaldığı için i̇şte, o ha, sırada diyeceğim. birazcık başka bir yerlerdeydi. Çünkü tam bir Iron Maiden, gerçek bir Iron Maiden fanı ve Iron Maiden kurucularından Steve de ...ki kendisi daha önce de konuşmuştuk, çok sıkı bir West Ham fanıdır ve çok iyi bir futbolcudur. Onun da çok iyi bir arkadaşı. Çok iyi futbolcuydu evet, evet. West Ham'e altyapısına giriyordu ama işte onda da müzik ağır basmıştı ve işte. Müzik e, kimleri e, yemiş ya. Kimleri Ama işte sonradan FC Iron Maiden diye kulübünü kurup. Aha doğru. E, hem amatör ligde gençlerle hem de kendi veteran arkadaşlarıyla Oynamaya devam Oynamaya ediyor. devam eden ee, bir insan ki. Hammer to Fall parçası da bu göndermeli değil mi? Queen'in Hammer to Fall şarkısı. Yok yok şeyin yok muydu? Queen'in miydi o? Tamam. Burayı da atabiliriz. Hmm, bir dakika. 1998 senesi geldiğinde... E, ...gruptan Bruce Dickinson... ...vokalist ayrıldığında... ...diyor ki ya önümüzde bir... ...Dünya Kupası var. 98 Dünya Kupası. Fransa. Fransa. <gülüyor> Güzel bir e, promosyon... ...çalışması geliyor aklıma. Biz gidelim e, futbolcularla... ...bizim kendi takımımız var. Zaten bütün ekibimiz, işte gruptaki elemanlar falan. Futbol maçları yapalım... Ve e, Fransa Dünya Kupası'na hazırlanırken e, biz de albümümüzü böyle tanıtalım. Ki albümün adı da gene Virtual Eleven. Bir yandan bir e, şey bilgisayar oyununu, bilgisayar dünyasıyla, sanal dünyayla bağlantılı bir albüm. Bir yandan da futbolla öyle bağlantılı albüm ki albüm çıktığında teşekkürler kısmında enteresan insanlara rastlıyoruz. Bu insanlardan bir tanesi Nottingham Forest efsanelerinden Stuart Pearce. Ki aslında kendisi de hani kadar çok ki dedim. Bir punk rock fanıdır ee, ve e, Psycho lakaplı bir oyuncu. Psycho diye e, bir label kuruyor. Sevdiği punk gruplarının plaklarının çıkmasına yardım etmek için. Hatırlatalım Nothing Forest 70'lerin sonunda 80'lerin başında İngiltere'nin en önemli kulüplerinden biri. Yaşı yetmeyenler ve radyolarını yeni açanlar için ama radyolarını yani bir son 10 senedir açanlar için Nottingham Forest çok uzak bir kulüp ama e, birazcık için tarihine baktığımız zaman zamanın hani o meşhur We are the best, we are the best, we are the Nottingham Forest tezahüratında muadili olan bir kulüp. İki sene önce falan galiba Brian Clough'ın e, kitabı, Nottingham Forest'ın Efsane Hocası'nın kitabı e, çevrilmişti ki bunun filmi de var oradan evet, evet. birazcık lanet olası Leeds sonrasındaki e, gelişen Nottingham Forest efsanesini okuyabilirler, izleyebilirler. Filmin orijinal adını söyleyelim. Daha bulması kolay olur. Damned United diye geçiyor. Ben lan, Leeds lanet hikayesi lanet ve evet. Damned United. <gülüyor> Lanetli o, takım ha. diye de aratabilirler. O Nottingham Forest değil tabii. Leeds United hikayesini evet. anlatıyor biraz. Derby County Hı. hikayesini anlatıyor. Evet. Ee, Paul Gascoigne belki e, futbolcu ve futbolda Buraya keselim ya. Ha, op giremedik. Paul Gascoigne var daha sonra ee, yine bu e, promosyon maçlarında yer alan kadroda Gazza lakaplı. Bilmiyorum. In right ee, Arsenal'in en önemli dönemlerinde e, yer almış bir insan ki aynı zamanda da radyocu bir insan kendisi. ...defalarca radyo programı yaptı... ...ve hala yapmaya devam Oo, ediyor... ...müzik programları, yaz futbol programları... ...konuk, konuk olarak alıyoruz Zine ...aynı zamanda almaktan vazgeçebileceğiniz... ...Zine Wright'ın... E, ...sizi vazgeçebileceğiniz bir şarkısı da... ...bir de bunu... ...alıyoruz mu... Aa, ben konuk olarak almaktan vazgeçebileceğiniz de bir insan eğer 93'te Pet Shop Boys'la birlikte yaptığı Do The Writing adlı korkunç şarkısını İyiba, dinlerseniz tamam. E, tamam, tamam. bu Pet. ayrı bir konu e, futbolcuların şarkı yapma girişimleri genelde e, hüsranla Evet. 7-0'dan daha kötü hüsranla. <gülüyor> <gülüyor> Hiç en mi yok ya? Bu arada bir dakika <gülüyor> parantez açalım metenin dışına da çıkabiliriz. Rakın dışına da. Hiçbir başarılı bir örnek yok. Julio yani, Iglesias. Oo evet. Yani evet. bunun üzerinde ya fazla. Işte, şey ama o da belki kaleden geldi içinden. Hmm, yani ama yine de sonuçta bir dönem Real Madrid'in kalesini korudu ve ondan sonra Kötü dünya çapında oldu, dünya çapında bir müzisyen evet. oldu gerçekten de. Yani aktif istiyorsan. müzisyenken ya da aktif futbolcuyken kendini başka bir dala adayıp başarılı olmak ...yani tırnak içinde başarılı olmak... onda da bir yerlere gelmek biraz zor. Yani, Aktif futbolcuyken demek istiyorsun. Evet. evet, evet. Ya da müzisyenken. Ha, Aktif müzisyenin de futbol hayatı hani... <gülüyor> ...ne kadar olabilir. O yüzden odaklanabileceğin bir nokta var. Ya da bunu çok uzun zamana yaydığında ki bu futbolda mümkün değil. Hı. Mesela gene bahsettiğimiz Iron Maiden'da mümkün. Bruce Dickinson bir dönem ara verdiği Iron Maiden'in kariyerinde... ...sol albüm çıkarırken bir yandan pilotluk Hı. sevdasını... E, bürovelerle geliştirip şu an hala da e, profesyonel bir e, kaptan olarak hayatını sürdürebilirim. Anasını, bak, futbolculuk evet. pilotluktan daha zor olmuş hiç kimse. O ara verdiği dönemlerde futbol... ...futbolcu kariyerini başlatıp devam ettirip... ...bürovelerliği yükseltemiyor ama bir taraftan... Evet. ...ama futbolcu tabii... Yani, yani futbol yaşı var, evet, var... Yine aynı albümün tanıtımında... <gülüyor> ...oynamış futbolculardan... ...Parma ve Newcastle'ın golcülerinden... ...Faustino Asprilla... Asprilla. Evet, Asprilla. Evet, Asprilla... Ve çok önemli iki isim... ...Patrick Vieira... ...Mark Overmars... Bunlara da teşekkürler. Arsenal'le teşekkürler Teşekkür var çünkü beraber futbol oynamışlar. Hmm. Maçlar yapılmış hmm. yani işte bu albümün promosyonu esnasında. Bir dakika Asprey'e, Vieira, e, Overmars takımda mı oynuyorlar? Çeşit çeşit maçlar yapıyorlar. Birilerine daha şey fazla ya, maç yapıyorlar. Göstere maçı gibi. Ama yani yine de oynayan için. adamlar tabii... E, e, tabii o zaman Arsenal'de yani işte... Overmars var, Vieira var. Ki Vieira o sene Dünya Kupası'nda kazanacak. <gülüyor> Overmars biliyorsun. 2000 finalinde Arsenal'de de. Evet. Peki o zaman bir din, müzik dinleyelim. Dinleyelim. Iron ee, Maiden'ı Maiden, dinleyeceğiz. Iron Maiden'ın acaba dedim 86'daki <gülüyor> e, bir dakika bir dakika ya ben yani, 9 numara dendiğinde mesela benim aklıma Ronaldo geliyor. The original Ronaldo. Ha, onu diyecektim. 10 numara dendiğinde Maradona geliyor. Ee, ne bileyim 1 numara dendiğinde ben geliyorum. 666 dendiğinde de Iron Maiden geliyor ve bu şarkıda six six six the number of the beast i let alone my mind was blank. i time to think to get the memories from my mind what did i see I believe that what I was real and not just fantasy, just what I saw in my old dreams, were the reflections of my woman staring back at me, closing my dreams, it's always there, be the place that twists my mind and brings me to display. Evet Cüneyt e, kapatıyoruz ama önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Ee, madem metalle başladık metalle devam edelim ama önümüzdeki hafta devam edelim. Ee, Gibson gitarları çok önemli bir marka. Onların 2014 Dünya Kupası öncesinde yaptıkları e, rock müzik severlerden, e, futbolculardan bir 11 var. Bununla başlayacağız haftaya. Ama önümüzdeki haftaya bu haftalık e, Libero'yu <gülüyor> kapatmak durumundayız. E, Cüneyt Bolak'ta konuğumuz. Dediğimiz gibi önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Konumuza metal, e, rock. rock. Önümüzdeki hafta rock galiba. Çayır. Evet Teknik Masa'da Volkan, Libero'da Volkan ve ben e, Masa'da Tan. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Sol çıktı Cüneyt.